konuları işlemeye başladık bu kelime hayatımıza renk veren güzellik veren ve bizim dünyevi ve uhrevi saadetimizi sağlayan takva kelimesiydi yani Allah'tan gereği gibi korkma Allah'a sığınma Allah'ın istediği şeylerden razı olma ve onunla hareket edip onun istediği gibi bir kul olma Emrolun, em, emrolunanı yapma nehyolundan da uzak durma ve Rab olarak kabul ettiğimiz Allah'ın bize yüklediği yükümlerin gereğiyle amel etme yani tevhidi bir konu olduğu için aynen imandaki öğrendiklerimizin tevhidi boyunda ne yapma hayata geçirmeydi değil mi? Geçen haftaysa bu takva kelimesinin içeriği olan Allah için sevgi, Allah için buzu gördük, değil mi? Ve bunun neden yapılması gerektiğini ve neden gündeme gelmesi gerektiğini üzerinde durduk ve tutan insanların Allah indindeki mükafatlarını tutmamanın sebepleri nelerdir? Bunların üzerinde durduk ve insanın işlemiş olduğu günahların Allah için sevmeye mani olduğunun üzerinde durduk. İşte bu konunun biraz daha iyi anlaşılabilmesi için bugün günahların kalp üzerinde olan etkisi üzerinde duracağım inşallah. Çünkü biliyorsunuz imanın ilk merhalesi neresidir? Kalptir değil mi? Tevhidin de bütün döndüğü nokta kalptir kardeşlerim. Yani tevhidi akidevi konularının hepsi nerededir? Burayla alakalıdır. Yani tetikleyen yer neresidir? Kalptir. Buranın nasıl olduğunu, nasıl işlediğini anlamadan, insanın uğurlarına vermiş olduğu etkiyi anlamadan, tevhidin ayakta durması da mümkün değil. E, günahların kalplere zararı, kardeşlerim, aynı zehirin bedene verdiği zarar gibidir. Bilinmesi gereken bir husus, günahların zarar verdiği, zararın da zehirlerin bedene zararı gibi olduğu hususudur dünyevi ve ahiretteki her türlü şer ve hastalığın sebebi günah ve masiyetlerden başka nedir ki? Ebeveynimiz Adem ile Havva'yı lezzet nimet güzellik ve mutluluk yorumdan çıkarıp acılar hüsün hüzün ve musibetler diyarına götüren neydi? İsyan değil mi? İşlenen ufacık bir günah Neyi kesti? Lezzeti, nimeti, güzelliği ne yaptı? Aldı götürdü. Günah insanda bunları ne yapar? Götürür. İblisi sema aleminden, meleklerin arasından çıkarıp uzaklaştıran ve lanetli kılan, içiyle dışıyla apayrı bir canlı yapan, şeklini son derece çirkin, iç alemini daha da çirkin ve iğrenç haline getiren günahlardır. Samimi dostluğu, düşmanlıkla ve kinle, tesbih, takdis ve tevhid nidalarını küfür, şirk, yalan, iftira ve sövme nidalarıyla, iman elbisesini fasıklık ve isyan elbisesiyle değiştiren günahlardır kardeşlerim. Her şeyi zıttıyla, zıt kelimesiyle getiriyorum ki, mesela nühemmiyetini anlayın diye. Veya anlayalım diye. Böylece Allah katındaki değerini bitiren, gözünden düşüren, Allah'ın gazabını çekip kendini uçurmaya sürükleyen, öfkesini kazanıp kendini mahvettiren günahtır. Onu her fasık ve müjdümin önderi yapan, ibadet ve taatta önder iken, kötülükte önder olmaya razı olmasına yol açan, günahlardan başka hiçbir şey değildir. Allah subhanahu ve teala, bizleri emirlerine göre hareket eden ve yasaklarını çiğnemekten sakınan samimi insanlardan eylesin kardeşlerim suyun Nuh zamanında dağların üzerine çıkartacak kadar yükselten yeryüzündeki tüm insanları boğmasına sebep neydi işlenen günahlar değil mi bakın çok dikkat edin su dağların tepesine kadar geldi mi Buradaki işaret ettiğimiz ne? Nuh'un oğlu ne yaptı? Ben dağların tepesine kaçar, kurtulurum dedi değil mi? Onu da yuttu mu? Ta buraya kadar yükselmesine sebep neymiş? İşlenen günahlar. Bu da gösteriyor ki işlenen günahlar ne dünyada ne de ahirette hiçbir zaman karşılıksız ne yapmıyormuş? Kalmıyormuş. Yine kasırgayı at kavmine musallat edip onlar yere boş hurma kütükleri gibi cansız hale savuran, evlerini, tarlalarını, bahçelerini, hayvanlarını helak eden ve kıyamete kadar insanlar için ibret yapan neydi? İstedikleri günah değil mi? Semud kavminin üzerine kalplerini parçalayacak şiddetle çığlık gönderip son fertlerine kadar öldürmesine sebep neydi? Gururlanmaları, büyüklenmeleri yani işledikleri günah. Lut kavminin kasabalarının ta gökyüzüne kaldırılıp ki melekler köpeklerin seslerini işitmişlerdi. Sonra ters çevrilip altüst edilmesine ve insanların helef edilmesine, sonra gökyüzünden taş yağmasına başka hiçbir millete verilmemiş türlü türlü azabın inmesine yol açan neydi? Ki bu azapların aynısını yapan başka milletlere de inecektir. Bunlar zalimlerden pek uzak değildir. Şuayb kavmine bir bulut gönderilip üzerlerine geldiğinde ondan ateş yağmuru yağdırılmasına sebep olan yine işlenen günahlardır. Firavun ve kavminin denizde boğulmasına sonra ruhların cehenneme gönderilmesine bedenlerin boğulup ruhların yanmasına yol açan yine işlenen işlediğimiz günahlardır. Karun'u, onun evini, malını ve aile ifradını yerin dibine geçiren neydi? Onun günahı değil mi? Günahı neydi? Gururlanması, kibirlenmesi, malıyla cakalı cakalı yürümesiydi. Nuh'tan sonra nice nesilleri çeşit çeşit azaplarla helak eden, tamamen yok eden şey isyandır kardeşlerim. Yine Yasin suresinde geçenlerin korkunç bir çığlıkla son ferdine kadar yok edilmesine sebep neydi? Yine işlenen günahlar. İsrail oğullarına güçlü kuvvetli kulların gönderilmesine, bunların evlerinin aralarına girip onları araştırarak erkekleri öldürmelerine, kadınları ve çocukları esir almalarına, evleri yıkıp malları gasp etmelerine yol açan sonra da bunların üzerine ikinci kez zalimlerin gönderilmesine onların da yok ettiklerini yok edip ele geçirdiklerini mahvetmelerine sebep işlenen günahlardır. Evet kardeşlerim Ahmet'in müşnetinde gelen bir rivayette ki bize Velid bin Müslüm, ona Safvan bin Amr ona Abdurrahman bin Cübeyr bin Nufeyl, ona da babası şöyle anlatıyor bakın Kıbrıs fethedildiğinde Halk ikiye ayrıldı ve her iki kesimdekiler diğerlerinden ayrıldığı için ağladı. Ebu Derda'yı tek başına ağlarken gördüm. Ey Ebu Derda! Allah'ın İslam'ı ve Müslümanları aziz ve galip eylediği bir günde seni ağlatan nedir diye sordum. Yazıklar olsun sana ey Cübeyr! Emrini yerine getirmediklerinde, İnsanlar Allah Azze ve Celle nezdinde ne kadar değersiz olurlar bu ümmet güçlü ve galip bir ümmet iken Allah'ın emrini terk ettiler ve şu gördüğün hale geldiler yani ikiye ayrıldılar diyor işte ben buna ağrıyım diyor yine kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki insanlar ancak mazeretleri tükenince helak edilirler bunu anladınız mı? Ee, ben daha önceki sohbetlerde de hep derim. Size de dediğimi bilmiyorum. Büyük adam mazeret beyan eden değil, hatasını görüp tövbe edendir. Ama küçük adamlarsa her şeye bir kılıf uyduran, her şeye bir mazeret uydurandır. Bunlar hayatta adam olmaz. Buna da delilimiz neydi? Düşünün iblis neyinden çekti, lanetlendi, helak oldu? Hemen günahına bir kılıf buldu. Adem ona secde etme dedi. Adem'e secde etmediği halde ne yaptı? Hemen bir bunun yüzünden dedi. Beni ateşten yarattım bunu topraktan. Beni önce yarattım bunu sonra yarattım. Hep bir şeye giderek ne yaptı? Kılıf buldu. Adem ne yaptı? Hiç okudunuz mu Kur'an'da? Günahı işler işlemez Adem ne yaptı? Şaşırdı kaldı. Hemen ne yapıyor? Rabbına dönüyor. Ya Rabbi hava ve biz ikimiz. Andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olduk diyerek hemen af yolunu tövbe yolunu tuttu mu? Tuttu. Aleykümselam ve hoş geldiniz. Onun için bakın Kur'an-ı Kerim'i güzel takip ederseniz iblis hala hırsına yenik düşerek Allah Azze ve Celle'den ne yaptı? Birçok şeyler istedi. Şunu yapacağım izin verildi. Şuradan kuşatacağım şöyle diyeceğim. Allah subhanahu ve teala bize ne kadar güveniyor. Hiç okudunuz mu? İhlaslı diyor. Senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yok. İhlaslı kullar kim? Ha, i̇şte bunu bir öğrenmek lazım. Günahı kabullenen hatayı kendinde arayan kılıf bulmayan. İşte hadiste anlatmak istediğim bu. Evet. Hin Al İslam Efendimiz şöyle diyor bakın, ümmetimde günahlar yaygınlaştığında Allah onların tümünü katından bir azaplan azaplandırır. Bakın ne diyor ümmi selam annemiz, Yara sonra o gün aralarında salih insanlar olmayacak mı? Evet. Peki onlara ne yapılacak? Diğer insanların başına gelen onların da başına gelecek. Sonra. Allah'ın bağışlanmasına ve rızasına kavuşacaklar. Bunu anladınız mı? Yani bela geldiğinde hiç kimseyi ne yapmayacak? Hı. Seçmeyecek. O da o belanın içinde olacak ama Allah onları mağfiret edecek. Allah'ın rızasına erilen ayrılacak. Nerede? Ahirette. Deprem, deprem savaş, de istila yani şu an mesela Savaş olan bölgelerde samimi Müslümanlar yok mu? Evet. Var. Ama aynı bela onlarda da var. Yani aynı öldürülme, canla kastedilme, malına kastedilme, namusuna kastedilme onlarda da var. Evet. Yine kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bu ümmet alimleri, zalim yöneticileri desteklemediği, salihleri, günahkarları övüp temize çıkarmadığı sürece Allah'ın koruması altında olur. Onlar öyle yaparlarsa Allah desteğini onlardan çeker. Sonra onlara zorba ve zalimleri musallat eder. Bunlar ümmete azabın en kötüsünü tattırırlar. Allah sonra onlara yoksulluk ve fakirlik damgası vurur diyor. Demek ki yaptığımız her amel bize ne yapıyormuş? Bir misliyle geliyor. Yani bizler Alim olan insanlar zalimleri övmezse, salih olan insanlar facir, mücrim olan insanları övüp bir başa getirmezse Allah'ın nesindeymişiz korumasında. Nerede olursan ol Allah sana ne yapıyor bir emniyet veriyor. Ama bunun zıttı olduğunda ne oluyormuş? Bunun tam zıttı. Allah'ın koruması yok. Zalimler başta ve tamamen zulüm ediyor. Bunun akabinde de ne veriyormuş Allah? fakirlik ve zillet veriyor. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, hakikaten kişi yaptığı günahtan dolayı kaderinde belirlenmiş rızıktan bile mahrum bırakılır. Bunu anladınız mı? Yani, mesela kader bahsinde baktığımızda ne diyor? Kişi diyor, ana rahmine düştüğünde, dört ay on gün geçince ne yapar? Bir melek gelir. Ona ruhu fırır. Bunun ömrü ne olacak? Şu kadar. Ee, rızkı ne olacak? Şu kadar. Yani takdir ediliyor ya. İşte diyor bu işlemiş olduğu günah kaderinde yazılı bile olsa yani mesela şu sana verilecek bir rızık. Bundan bile mahrum ediliyor. Yani işlenen günah sana gelen rızkın dahi önüne ne yapıyormuş? Geçiyormuş. İşlenen günah rızık derken sana verilen bir güzellik dahi rızıktır. Bir dost dahi rızıktır. Yani rızık derken buradaki kasıt sadece yeme içme değil. Yeme içme değil. Evet. Bir insanın hadis tam Hatırlayamıyorum. Gözü dünyada olan dünyamallarının ödelen yoksulluğu iki taşımdan Evet talibun ilim, talibun dünya hadisinde. İki haris doymaz diyor. ve Vesselam Efendimiz. İki haris doymaz diyor. Tekrar diyor. Allah diyor, birinin diyor zenginliğini, iki kaşının arasına, birininki de kalbine veril diyor. İki kaşının arasında olan hıslandıkça hıslanır. Hıslandıkça hıslanır. Ne kadar çaba, gayret gösterirse göstersin, dünyadan ona takdir edilenden başka bir şey ulaşmaz. Çektiği ezetçi eza cefada yanına kar kalır diyor. Gönlü zengin, e, zenginliği gönlünde olansa oysa diyor dünyayı asla meyletmez. Allah'ın dininde ilminde hırslandıkça hırslanır. Dünya da ayağının altına serilir gelir diyor. Ama dünyaya meyledenin hırsı diyor gözünün iki kaşının arasındadır diyor. Her şeyi ister. Her şey benim olsun de. Ama sadece ona diyor, takdir edilen gelir. Birincisi öyle, ikincisi de ilmi. Zaten iki, iki tip insan var diyor, üçüncüsü yok diyor. Ilme İlme talip ve dünyaya talip diyor. İkisi de hırslanır diyor. Üçüncü sınıf yok. Birinin zenginliği, eğer ilme talipse, bu adam gönlü zengindir. İlme talip değilse, gözü açtır, dünyaya açtır. İşte bunların önünü kesebilmek için mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz neye bakarsan bak gözün sana hasret olarak geri dönecektir diyor. Yani ondan mahrum kalacak, öleceksin diyor. Veya Ademoğlunun bir vadi dolusu malı mülkü olsa, ikinciyi görse onu da ister. Üçüncüyü görse onu da ister. Ancak gözünü toprak da Yani bu tip şeylerle de e, nefsini terbiye altına almasını tavsiye ediyor. Bununla alakalı bir sürü ayet var. Yine konuyla alakalı sevban hadisine baktığımızda aleyhissalatü vesselam efendimizin şu diyor Oburun yemek tabağına saldırdığı gibi bir gün olacak size düşman olanlar da böyle ne yapacak saldıracak diyor. Sahabe ne diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor, o gün biz az, onlar çok olup bundan cesaret alacaklar da ondan mı saldıracaklar? Aksine diyor, hayır diyor. Siz o gün o kadar çok olacaksınız ki ancak bu sel köpüğü gibi olacaksınız ve çerçöp gibi selin getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız diyor. Çok olacaksınız ama değersiz olacaksınız. Ve diyor Allah kafirlerin, düşmanların kalbindeki size karşı olan korkuyu alacak, sizin kalbinize ne atacak? Vehen atacak diyor. Sabe o ana kadar o kelimeyi hiç duymamış kardeşlerim. Vehen nedir diye sorduklarında aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Dünyayı sevmek ölümden hoşlanmamaktır diyor. Demek ki dünyaya hırs kafirlerin de ne yapmasına sebep oluyormuş? Sana karşı cesaretlenmesine, senden artık korkmamasına sebep oluyor. Demek ki yapmış olduğumuz her hata, günah, bizi dünyada da rezil ve rüsvay olmaya ne yapıyormuş? İkiyormuş. Yine bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz, biraz zengin tuttum bu açıklamaları. Hem hadis bilgimiz şöyle bir tazelensin diye. Enes'ten gelen bir rivayette Bakın ne diyor? Hadislerin da muhtasardır. Tam metinlerini anladım. Miraç gecesinde Bakır'dan tırnakları bulunan insanların yanından geçtim. Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunlar kimdir? Ey Cibril diye sorduğumda bunlar en, insanların etini yiyen namuslarını kirleten kimseler dedi. Bakın dünyada işlenen günahlar ne yapıyormuş? Ahiretteki karşılığı da bu. Düşünün şimdi bir insanın yüzünün yırtılmasından hoşlanır mı? Hı? Mesela şu hadise hatırlayın. Ee, cehennemden en son çıkarılan, kömürleşmiş, taşlaşmış Allah subhanahu ve teala onları ne yapıyor? Alıyor, cennetteki abı hayat suyuna batırıyor değil mi? Onların hepsi mantar biter gibi bitiyor. Onların alınlarında ne yazıyordu? Allah'ın azatlıları. Bundan bile rahatsızlık duyuyorlar biliyor musunuz? Yani düşünün bunu bile kabullenemeyen yani Allah'ın ismi var ya neticede sen cehennemde kömürleşmişsin. Cennetteki o nimetlerden sonra orayı unutarak ne diyorlar? Allah'ın azatları, yazısının dahi silinmesini istiyorlar. Düşünün orada, bakın burada Müslümana iftira atan Müslüman'ın dedikodusunu kıybetine eden, etini yiyenden kasıt budur. orada ne yapacakmış? Yüzleri ve göğüsleri tamamen tırmalanacak. Allah böyle huylardan hepimizi korusun. Hem bizi hem de neslimizi. Yine Tirmizi'de gelen bir rivayet de. Bakın Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ne diyor kardeşlerim? Ahir zamanda din karşılığı dünyayı satın alan, çok yumuşak giysiler giyen kimseler türiyecek ka dedi. Dilleri şekerden tatlı, kalpleri kurtların kalbi gibidir. Yüce Allah benim hakkımda aldanıyorlar mı? Bana karşı cüretkâr da mı davranıyorlar? Kendime and ederim ki onları halim selim ve sakin kişiyi dahi şaşkın bırakacak dehşetli bir fitne göndereceğim." Derim. Bunlara çok dikkat edelim diye ben bunu okuyorum. Bunu anladınız mı? dilleri çok güzel olacak aldatmada çok cürekkar olacaklar yani Allah'ın adıyla güzel giysilerden dünya nimetlerinden hoşlanacaklar dünyayı satın almayı çok sevecekler ne karşılığında diyor Seyhan din Allah böylelerinden bizleri korusun veya böyle olmaktan da bizleri korusun İşte bu günah çok büyük günahlardan birisi kardeşlerim. Yine gelen bir rivayette bakın Ali Efendimiz'den rivayette şöyle geliyor. Öyle bir zaman gelecek ki İslam'ın ve Kur'an'ın sadece yazısı kalacak. O gün camiler yapı itibariyle mamur yani güzel gösterişli hidayet yönünden harabe olacaklar. Yani içinde ilim olmayacaklar. Alimler gökyüzü altında, yeryüzünde yaşayanların en şerlileri olacak, fitne onlarla başlayacak, yine onlara dönecek. Bunu anladınız mı? Mesela sohbetin önünde ben, işte artık bu şeyi de helal kılmışlar dedim ya, bu toplumun ne gördüğü insan bunlar? Alim. Şimdi sanki insan bunları okuyunca acaba zamanımız mı diyor. Hangi camiye bakarsak bakalım. Yani saray gibi değil mi? Peki hangi birinde Allah aşkına bir alim oturup da insanları ilme tahsis ediyor? Şimdi şu sohbeti böyle büyük bir camide yapmak mı var? Böyle bir yerde yapmak mı güzel? Hangisi? Camide daha çok insan yani o an oraya gelen Allah'ın evi diye insan istifade etmez mi? Ama cami camilikten ne yapmış? Çıkmış. Sadece gösteriş. Başka bir şey yok. Evet. Demek ki İslam'ın ve Kur'an'ın sadece neyi kalacakmış? Yazısı. Yazısı. Allah bizleri muafir etsin. Evet. Yine bakın. Abdullah İbni Mesut'tan gelen rivayette ne var? Bir şehirde zina ile faiz yaygınlaştığında Allah orasını halkının helak olmasına izin verir diyor. Anladınız mı? Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insanlar bilgiye önem verip ameli zayi ettikleri dilleriyle birbirini sevip gönülleriyle birbirinden nefret besledikleri ve akraba ilişkilerini kestikleri vakit Allah onlara lanet eder ve onları sağır, çör kimseler haline getirir. Bunu anladık mı? Ee, şimdi bu mu? Hasan-ı Basri'den geliyor, İbni Ebud dünyadan geliyor. Ve İbnu Mace'nin sinelinde geliyor, Vadisi Şerif. Şimdi e, bu sohbeti yapmamın amacını yakaladınız mı? Yani takvadan geldik, Allah için sevgiden geldik. İşte bu sevgiyi kesen, takvanın önünü kesen etkenlerin neler olduğu anlaşılsın diye bunu istiyorum bakın. Bununla yakalayın. Sadece bununla yakalarsak istifade ederiz inşallah. Demek ki insanlar bilgiye önem verip ameli zayi ettiğinde. Bunu anladık mı? Açalım şimdi. Şimdi sadece çok biliyor, çok işte bu meseleyi anlıyor. Aynen böyle. ifrata gitmesi. Aynen böyle. Birincisi bu. Bunu en güzel açan hadislerden birisi zannedersem Sevban'ın naklettiği bir rivayette Allah Resul diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kişiler diyor. Ameli bırakıp da cedele başladığında yani kimi görürsen bıt bıt bıt bıt cedel ettiğinde işte diyor onlar helak olmuş topluluklardır. Allah o topluluğu artık ne yapar? Helak eder diyor. Bunu anladınız mı? Yani demek ki ilim olsa bile amel yoksa o topluluk artık helaka ne yapıyormuş diyormuş. Hoş geldin sana. Yine Bakın bu ortamda ne gündeme geliyormuş. Geçen hafta ne dedik? Evine kadar git ona Allah için sevdiğini söyle diyor. Burada ne var şimdi hadis-i şerifte? Diliyle söyleyip kalbiyle bunun zıttına hareket etme. Böyle bir şey başınıza gel diyen hemen tövbeye gidin kardeşlerim. Çünkü geçen haftaki derslerden gördüğümüz hadis neydi? Kardeşinle senin arandaki uhuvvet yoksa işlemiş olduğun günahın yüzündendir. Hemen hatayı ne yapacaksın? Sen kendinde arayıp tövbe yoluna gideceksin. Öbürü ne halt ederse etsin. Bunu anlatabildim mi? Ne yaparsa yapsın sen bozulmayacaksın. Burada dikkat etmen gereken bu. Evet. Sonra demek ki birbirlerine nefret yüzü ondan sonra ilişkinin kesilmesine gidiyor. Peki Bunların neticesinde de Allah ne yapıyormuş? O topluluğu lanet ediyor. Bakın iki şık daha var. Sağır ve kör ediyor. Bunu anladınız mı kardeşlerim? Nasihat etsen de duymaz. O adamı kötülediği adam hayır işlese bile görmez. O ancak iblis tipinde Adem ne işlerse işlesin onu ne yapacak? küfrünün artmasına ve kininin hasedin artmasına sebep olacak. Allah bunların şerinden korusun. Ve böyle hallere düşmekten bizleri de beri buyursun kardeşlerim. Çünkü bu meselede tövbe ve duadan başka bir fayda yok bize. Yine kardeşlerim i̇bn Mace'nin süneninde Abdullah bin Ömer'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan 10 kişiden biriydim. Yüzünü bize çevirdi ve şöyle dedi. Ey muhacirler topluluğu, şu beş şeye müptela olursanız sizde hayır namına hiçbir şey kalmaz diyor. Eğer diyor ben sizin yanınızda olursam, ben sizin böyle bir fitneye düşmenizden sizi korurum diyor. Yani uyarırım. Ama diyor siz bu fitneye diyor düşerseniz sizde hayır namına hiçbir şey kalmaz ve yaşamanızdan Allah'a sığınırım. Böyle bir şey. Bakın bunları anlatıyor. Bu 4000 bin zannedersem kırk dokuz nol rivayet. Bir millette fuhuş yaygınlaşır ve açıktan yapılırsa Allah onlara önceki milletlerde bulunmayan veba, taun hastalığı gibi bir hastalık verir diyor. Aramakla çaresini bulamazlar diyor. Kızım bir süre. Aynı AIDS hastalığı gibi. Yani fuhuş diyor açıktan yapılmaya alenen yapılmaya diyor bir toplumda devam edilirse Allah diyor o topluma öyle bir hastalık verir ki geçmişte bunun numunesi yoktur ve tedavisini aramaya çalışsan da bulamazsın diyor. Evet. Bunların neticesi işte. Hani kader dersini hatırlarsanız iyilikler kimden? Allah'tan. Kötülükler? bizim kendi elimizden işlediklerimizden. İşte günahların neticesi bu. Oturayım. Yine bir millet diyor ölçü ve tartıyı eksik yaparsa bu sefer kıtlık dar geçim ve yönetici zulmüne maruz kalır. Diyor. Bunu anladık mı? Ölçü ve tartıyı eksik yaptığında bir topluluk Allah diyor onlara ne yapar? Dar bir geçim ve aynı zamanda da yöneticinin zulmüyle cezalandırır diyor. Demek ki bizim yaşamış olduğumuz topluluklarda yöneticiler zulüm ediyorsa bunun sebebi neymiş? Pirinçten taş çıkıyor mu? Tarttığınızda tam gelir mi? Bir bakın. Demek ki ölçü tartı ne olacak? Tam olacak. İşte kanatlan kanatsızlık burada. Allah'ın bereketini düşünmeyle bereketin gitmesini işte bu noktadan anlayalım. Yine kardeşlerim bir millet ki diyor mallarının zekatını vermezse Allah o topluluğa yağmuru ne yapmaz? Yağdırmaz. Ta ki diyor dağda otlayan inekler, emzikteki çocuklar olmasın bir damla indirmez diyor. Yağmurun da yağmamasına sebep neymiş? zekatın verilmemesi şimdi size ödev vereyim Allah için evinize gittiğinizde hiç çaktırmadan ama bilerek değil ailelerinize ebeveynlerinize veya gördüğünüz tanıdıklarınızı hiç çaktırmadan zekat nasıl hesaplanır ben bunu öğrenmek istiyorum deyin şu zekatın nasıl hesaplandığını Allah aşkına bilgili bilgisiz bir sorun kaç tane bilen çıkacak sadece maldın kısa diyorlar. Evet, bir de. sorun bir şöyle, sadece altın olmayanlarda hatice, dikkat yani vermeyecek de. mi? Ne imansı kıstı bir falan diyorlar. Şey yani, i̇şte, yine de. bir sorun. Ödeyelim, yani. Bu bu yağmurun yağmama sebebinin ne olduğunu bir anlayın. Evet. Yine bir millet ahdi bozarsa, yani verdiği sözü bozarsa, Allah da onlara başka milletleri musallat eder, onların elindeki ne diyor yöneticileri Allah'ın kitabının indirdiği hükümlerle hükmetmezse Allah onları birbirine düşürür. Yani iç kargaşa, teröristik buradan çıkar diyor. İşte diyor ben sizin bu hallere düşmenizden Allah'a sığınırım. Siz de diyor buna düşerseniz siz de hayır namına hiçbir şey ne yapmaz, kalmaz diyor. Dördüncüsü bir millet ahdini bozarsa Allah onlara başka milletlerden düşman musallat eder, onların ellerindeykini alır diyor. Yani bir kısmını. <gülüyor> Aynen bugün mesela birisi Irak'a gireceğim, terörist buradan saldırıyor. Öbürü diyor ki, daha arkada giremezsin diyor. Giremezsin diyor. <gülüyor> mesela anlaşma. Yavur bile olsa, ben senden bir anlaşma yaptıysam bunu bozmayacağım ahitlere sadık kalınması gerekiyor. Umum. umum. İster fert abi, isterse umum. Sözünü tutacağım. Zaten münafıklığın alameti nedir? Birisi sözü tutmamalı. Beşincisi de, yöneticileri yani yönetilen hüküm Allah'ın hükümleri olacak. Eğer Allah'ın hükümleri değil de idare edenler kendi hükümlerini koyup yönetiliyorlarsa, Allah o topluluğun İç kargaşa, anarşi gibi bir şey onlara musallat eder ve bunu çözemezlerdir. Bu hadis-i şerifi şuradan da tek dersten sonra okuyabilirsin. Bu şeye bak 4149 4146 ben niye bu hadis burada değil diyor. Aslında rütbaflar hep tevhidi meselelerdir. Ha bu elbisenin hafsi eski 4019 istatistiği. Her zaman bu hadisleri karıştırıyor. İbn, -i. İbn, -i. İbn -i. Ha. Ey muhacirler cemaati, beş şey vardır ki onlara müptela olduğunuz zaman hiçbir hayır kalmaz. Ben sizlere o şeylerin döneminde erişmenizden Allah'a sığınırım diyor. 4.014. 4.014'da elbisenin nakşi eskiyip gittiği gibi İslam da eskiyip gidecek. Ve öyle hale gelecek ki insanlar namaz nedir, oruç nedir, haç nedir bilmeyecekler. Deyip devam eden hadis. Allah yardımcımız olsun. Evet. Devam ediyoruz kardeşlerim demek ki bu beş şeye müptela olma insanları helak ediyor. Şöyle düşündüğünü sanki zamanımız diyoruz, Değil mi? Evet. evet. Yine Abdullah İbni Mesud'dan o da babasından gelen bir rivayette bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Sizden öncekilerinden biri günah işlediğinde diğeri gelip onu bundan nehyeder azarlardı. Ertesi günü de sanki onu dün günah işlerken görmemişcesine onunla oturur birlikte yer içerdi. Bunu gören Allah bunların kalplerini birbirine benzetti. Sonra onlara Davut'un ve İsa'nın dil lanet etti. Bu onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiylendi Muhammed'in elini canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder sefih ve zalimin zulmünü engeller ve onu Hakka çevirir. Hak üzerinde durursunuz. Ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir. Sonra sizi de onları İsrail İsrailoğullar, oğullarını lanetlediği gibi lanetlerdir. Bu Müslüman ise. Bunu anladınız mı? Demek ki dün uyarmışsan bugün de uyaracaksın. Yarın da uyaracaksın. Öbür günde bunda pes etme yok. anlamayabilir sen dinini koruyorsun uyarmadığın zaman bozulan sensin bozulan sensin anlatabildim mi? demek ki sadece senin yaşaman sana ne yapıyormuş? yetmiyor yani yaşadığın halde uyarmadığında bu sefer de sen de lanetlenen insan durumuna düşüyorsun Allah muhafaza işte günahların yani başkasının günahının bile sana etkisi bu. Yakalamanız için diyor. Evet. Yine kardeşlerim e, İbni Ebud Dünya'dan gelen bir rivayette Allah Yuşa bin Nuna yani Yunus Aleyhisselam'a ben kavminin en faziletlisinden 40 bin, en şerlisinden 60 bin kişiyi helak, bin kişiyi helak edeceğim diye vahyetti. O ey Rabbim bunlar kötüler iyilerin suçu ne diye sordu Allah subhanahu ve teala onlar benim kızdıklarıma kızmıyor kötülerle birlikte yiyip içiyorlar dedi anladık mı şimdi siz şundan karıştırıyorsanız ee, Yunus Aleyhisselam kavmi iman etmeyince gemiye binip gidiyor ya tam bela üzerlerine geliyor, Allah hidayet ediyor, kalıyor. Bundan karıştırmayın. Sadece orası o kız sana. Ama koskoca bir kavminde yaşantısı var. Burada anlatılmak istediğim neymiş? Benim kızdıklarıma kızmıyor, kötülerle birlikte, yani benim gadav ettiklerimden oturup hiç rahatsız olmadan yiyip içiyorlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Müminle arkadaşlık yap yemeğini mümin yesin diyor yani Allah'ın da rahmetine erersin fasık facir adamı sofran oturur yedir içirsen ne yapar yemeğini yer karnındayken gidersen etini yer bu da hem sana sıkıntı verir hem de yaptığın hayrın boşa çıkmasına sebep olur sen de söylenirsin lan daha karnında benim yemeğim dersin yani. yine bakın Ebu Almır bin gelen bir rivayette, o da Ebu İmran'dan naklediyor. Yüce Allah bir kasabaya iki melek gönderdi. Ve kasabayı içindekilerle birlikte alt üst et, emri verdi. Melekler orada camide namaz kılan birini gördüler. Ey Rabbimiz! Orada şu kulun namaz kılıyor dediler. Allah subhanahu ve teala kasabayı da onlarla birlikte onu da helak etti. Çünkü onun yüzü bunca kötülüğe karşı hiç ekşimedi buyurdu. Evet. Bu rivayetleri çok okudunuz mu? Evet. Yine Hümeyt'ten Sufyan bin Uyeyne'den o da Sufyan bin Said'den o da Misar'dan bakın şöyle bir rivayet geliyor. Bir meleğe bir kasabayı yerin dibine geçirmesi emredildi. Melek ey Rabbim orada filan abid kulun var dedi. Allah. Önce ondan başla. Zira onun bir kez olsun yüzü ekşimedi diye vahyetti. Evet kardeşlerim. Yine günahlardan rahatsız olmalı. Hiç umuruna takmadı. Yani ben amel ediyorum. Hiç münkere mani olmadı. Biz iyiliği emretme. Kötülükten nehyetmeyle emredilen insanlarız zaten. İçinizden bir topluluk olsun ne yapacak? İyiliği emredecek. Kötülükten de ne yapacak? edecek Sen bundan düşebilir misin? Çünkü bu ne bir ferde ne bir topluluğa verilmiş. Kim? Her kim? Burada her kimden kasıt kim? İnandım diye herkes gördüğü münkerle mücadele etmek zorunda. Ne ile? Dil olabilir mi? Eli? Hiçbir şey yapamazsan bu olacak. Demek ki bunun üçü de ölmüşse Allah ondan razı olur. Enes bin Malik diyor ki Allah kendilerinden razı olsun adamın biriyle Ayşe'nin yanına gittim. Ayşe annemizin. Adam ona bizi depremden bahset dedi. Ayşe annemiz insanlar zinayı helal, helal saydıkları içki içtikleri ve futursuzca çalgı çaldıkları vakit yüce Allah bundan rahatsız olur ve yeryüzüne onları sars diye emreder. Tevbe edip bunları terk ederlerse ne ala yoksa yeri üzerlerine yıkar dedi. Adam ey müminlerin anası onlara azap olarak mı dedi. Ayşe annemiz bilakis müminler için nasihat ve rahmet kafirler için ceza azap ve kızgınlık olarak dedi. Enes dedi ki Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bu kadar sevindiğim başka bir hadis işitmedim. Bunu da İbni Ebud Dünya naklediyor. Yine kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında yer sarsıldı. Bunu bütün hadis kitaplarında okumuşsunuzdur. O elini yere koydu ve dur. Henüz vaktin gelmedi dedi. Sonra sahabelere dönerek Rabbiniz sizi azarlayıp uyarıyor Histenize düşen nasihatınızı alın dedi. Sonra Hazretü Ömer döneminde bir deprem daha oldu. Ömer, ey insanlar, bu deprem mutlaka tür ettiğiniz bir takım bidatlardan dolayı dolayıdır. Canımı elinde olan, tutan Allah'a yemin ederim ki bir daha deprem olursa kesinlikle sizinle birlikte oturmam diyordu. Gördünüz mü imanı? Kaap şöyle dedi. Yeryüzü ancak orada günah işlendiğinde sarsılır. Allah'ın üzerinde yapılanlardan haberdar olması korkusuyla güler. Yani böylece deprem olur diyor. Ömer bin Abdülaziz valilerine bakın şöyle mektup yazıyor. Bu sarsıntı Allah'ın kullarına bir uyarıdır. Vilayetlere filan ayın filan gününde çıkmalarını ve Allah'a yakarmalarını emredin yanında bir şey bulunan onu sadak olarak versin zira yüce Allah şüphesiz arınan ve Allah'ın adını anıp namaz kılan kurtulmuştur buyurmuştur yazdığı bu kadar görüyor musunuz depremde evet Adem'in dediğini deyin Adem ile Havva dedi ki Rabbimiz nefsimize zulmettik bizi bağışlamaz bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan oluruz Araf 23'te Nuh Aleyhisselam'ın söylediğini söyleyelim kardeşlerim ne diyor beni bağışlamaz bana merhamet etmezsen ziyana uğrayanlardan olurum Hud 47'de Yunus Aleyhisselam ne diyor senden başka ibadete layık ilah yok seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim ben zalimlerden oldum La ilahe illa entırpâneke inni küntü münez diyor. Enbiya 87'dir. Ahmet'ten gelen bir rivayette bakın ve Vesselam Efendimiz ne diyor. İnsanlar, dinar ve dirhemde cimrilik yaptıkları, hileli bir faiz alışverişi, türlü alışverişte bulundukları, ineklerin kuyruklarını kestiği ve cihadı terk ettikleri vakit Allah onlara bela ve musibetleri verir ve dinine dönmediği sürece onları kaldırmaz. Diyor. <gülüyor> Buradaki kasıt hadise baktığımızda Ebu Davut'un kitabı buyuda ve cihatta geliyor. Yani ticaret yapıp ticaretten razı oldukları dünyaya ettikleri, koyun giden koyun giden inek güden inek güttüğünde yani dünyadan tamamen razı oldukları ve hilelerle mallarını biriktirdikleri ve Allah'ın dininin hakimiyetinde çaba sarf etmediklerinde diyor işte bu zaman diyor mecaz, mecaz kullanıyor hadiste açıyor yani evet. yine kardeşlerim İbn Ömer'den gelen rivayette İbn Ömer şöyle diyor biz hiç kimsenin dinarına ve dirhemine Müslüman kardeşinden daha layık olmadığı ilkesini gördük. Yaşadık. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle işittim. İnsanlar dinar ve dirhemde cimrilik yaptıkları, alışverişlerinde aynı alışverişi bulundukları yani hileli, Allah yolunda cihadı terk ettikleri, ineklerin kuyruğuna yapışıp ticaretten uğraştıkları vakit Allah onlara bir bela gönderir ve dinlerine dönmedikçe onu kaldırmaz. Yine Hasan-ı Basri'den gelen bir rivayette fitne ve kargaşa Allah'ın insanlara verdiği bir cezadır. Diyor. Evet. Yine kardeşlerim Malik bin Dinar'dan gelen rivayette Hikmet kitabında okudum şöyle yazılıydı. Ben hükümdarlar hükümdarı Allah'ım Hükümdarların kalpleri benim elimdedir. Bana kim itaat ederse hükümdarlarını onlara rahmet kaynağı kılarım. Kim de bana isyan ederse hükümdarları onlara bela kılarım. O yüzden kendinizi hükümdarlara sövmekle oyalamayın. Bilakis bana tövbe edin. Ben de onları size karşı şefkatli yapayım. Bunu anladık mı? Demek ki ne olursa olsun hatayı kimde arayacakmışız kardeşlerim? Kendimizde. Ne kadar yöneticilere sövsek saysak da bu neymiş? Sadece oyalanma. Biz kendimizi düzeltmediğimiz müddetçe onlar ne olmuyormuş? Düzelmiyormuş. Bu yüzden Kalem Suresini hepinizin çok güzel okuyup anlamanızı tavsiye ederim. Özellikle Kalem Suresini. Bu meyanda tabi. Bakın yine İbn Ömer kanalıyla Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den gelen rivayete bakın. Rabbimiz şöyle diyor bakın. Canım elinde bulunduran Allah'a and olsun ki Aleyhissalatü Vesselam diyor. Allah, yalancı hükümdarlar, günahkar vezirler, hain memurlar, zalim askerler ve ruhban şimali, ama, leşten pis kalpli, çeşit çeşit zevk ve alışkanlıkları bulunan fasık din adamları göndermedikçe kıyamet kopmaz Allah bu din adamlarına karanlık ve bulanık bir fitne kapısı açar ve ona kapılıp giderler Muhammed'in hayatını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki İslam ilmik ilmik çözülecek sonunda Allah Allah diyen kalmayacak ya iyiliği emredip kötülükten sakınırsınız ya da Allah size en şerlilerinizi musallat eder onlar da size azabın en kötüsünü tattırırlar. Sonra en hayırlınız dua eder de duaları kabul olunmaz. Ya iyiliği emredip kötülükten sakınırsınız ya da Allah size küçüklerinize merhamet etmeyen, büyüklerinize saygı göstermeyen yöneticiler gösterir diyor. Evet. Allah yardımcımız olsun. Yine Tabaran-ı Muce'miz Sayır'da gelen bir rivayette kardeşlerim. Bir toplumda Lut kavminin işlediği Lutilik yaygınlaşırsa onlarda yerin dibine geçirilme depremler çoğalır diyor. Bir millet iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi terk ederse hiçbir ameli Allah katına yükseltilmez hiçbir duası kabul olmaz diyor. Evet. Yine kardeşlerim Ahmet'in müsnetinde ve diğer hadislerde gelen Ayşe annemizden gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam bir şeyden etkilenmiş halde yanıma geldi. Bir şeyden etkilendiği bir şey yapmaya niyetlendiği yüzünden belli olurdu. Hiç konuşmazdı. Abdest aldı. Dışarı çıktı. Minbere çıktı. Rabbuna hamdü sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah size şöyle buyuruyor. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Yoksa bana dua ettiğinizde kabul etmem, yardım istediğinizde yardım etmem, benden bir şey istediğinizde onu vermem. Dedi. Evet kardeşlerim. Emredilen bu. Allah hakkıyla amel edenlerden eylesin. Bakın yine gelen bir rivayette Kendisinden habersiz olmanın ve Allah'tan yüz çevirmenin alameti şudur. Anladınız mı? Kendisinden habersiz olmanın ve Allah'tan yüz çevirmenin alameti şudur. Allah'ın sevmediği bir olayı görüp kendine dahi bir fayda ve zarar vermeyen kimselerden korkarak ses çıkarmaman hiçbir emir ve nehi bulunmamandır. Bunu anladık mı? Yani nerede olduğumuzu, hani kantara çıkıp kaç kiloyum diye takip eden insanlar olur ya, işte rejim yapacağım, ben şundan şöyle yapacağım diye, aslında kişinin rejimi günahlardan sakınması olması gerekir. Evet. Her kim insanlardan korktuğundan ötürü iyiliği emir ve kötülükten nehyi terk ederse ondan itaat edilme özelliği kaldırılır çocuğuna veya kölesine bir emir verse bile onlar emrini hala almazlar, takmazlar. Cezasını gördünüz mü? Ben bunu hep derdim. Allah bunlarla cezalandırır diye de delilini bulamazdım. Yani bilmezdim. Dek geldim aldım diye. Bunu anladınız mı? Yani iyiliği emretmeyip kötülükte nehyetmediğin zaman ilk cezalandırılacağın kimmiş? Eşin ve çocuğun seni hiçbir zaman gale ne yapmıyormuş almıyormuş şimdi şöyle bir düşünün ebeveynleriniz eğer Allah'a ve Resulüne uymuyorlarsa size söyledikleri sözleri siz ne kadar gale alıyorsunuz almıyorsunuz ortaya çıkar hiç şöyle hesapladınız mı Hı? yani cezalarının ne olduğunu dünyadaki tecellisini görürsünüz yine aleyhissalatü vesselam efendimiz bakın ne diyor İbni Kesir'den naklediyor bunu. Ebu Kureyre'nin rabisi. Günah gizli yapıldığında sadece sahibine zarar verir. Açıktan yapıldığında ve buna engel olunmadığında ise bütün halka zarar verir. Bunu anladık mı? Yani gizli işlenen bir günahı sen ifşa etmediğin müddetçe bile Allah onu örtmüşse affediyor ama açıktan işlenip bir de bu ifşa edildiğinde kime zarar veriyormuş? gören herkese evet. yine kardeşlerim İmam Ahmet'in Ömer bin Hattab'dan naklettiği bir rivayette kasabaların mamurken harap olması yakındır ona mamurken nasıl harap olunur denildiğinde kasabanın kötüleri iyileri üzerinde hakim olduğunda habileyi münafıklar yönettiğinde öyle olur diyor. Evet. Yine kardeşlerim, aleyhissalatü ve sellem efendimiz, ümmetimin en şerlileri, en hayırları üzerine galip ve hakim olacak. Öyle ki, bugün münafıkların aramızda gizlendikleri gibi, o gün mümin kişi onların arasında gizlenir diyor. Evet. Yine, İbni Ebu't-Dünya İbna Abbas'tan rivayetinde Ali vesselam efendimiz öyle bir zaman gelecek ki müminin kalbi onda tuzun suda eriyişi gibi eriyecek buyurdu. O nedendir ya Allah'ın Resulü diye sorulduğunda Ali ve vesselam efendimiz kötülüğü görüp onu değiştirmeye güç yetirememesinden dedi. Allah bizi böyle duruma düşmekten korusun. Allah affetsin. Evet. Yine kardeşlerim, İmam Ahmed Cerir'den şöyle naklediyor: Ali Selam Efendimiz herhangi bir toplumda günah işlenir. İşlemeyenler daha çok ve daha güçlüdür oldukları halde onu engellemez Allah onları azabıyla kuşatır Yani şu topluluğu 100 kişi kabul edelim, günah işleyen 10sa, bu 90 kişi, bu 10 kişi engel olmuyorsa Azap ne yapıyormuş? 100 kişiyi de kuşatı Aynen öyle. Alttakiler ve üsttekilerin misali. Evet. Yine İmam Ahmed'ten Malik bir dinar yoluyla gelen rivayette İsrailoğullarından bir alim erkekleri ve kadınları evinde toplayıp onlara vaaz ve nasihatta bulunur. Allah'ın azabını hatırlatırdı. Bir gün oğlunun birinin göz ucuyla bir kadına baktığını gördü ve yavaş ey oğlum dedi. Sonra yataktan düştü ve boynu kırıldı. Ardından hanımı çocuk düşürdü ve çocukları öldürüldü. Bunun üzerine Yüce Allah İsrail oğullarının peygamberine şöyle vahyetti. O alime haber ver ki benim için kızgınlığın sana sadece yavaş ey oğlum dedirtiyor öyle mi? Artık senin neslinden hiçbir sıttık çıkarmayacağım dedi musunuz Sadece bu mu? Bilenin işle değil. Aferin, güzel yakaladın. Bir erkeğin bir kızdan dolaştığını gördü mü babası bile gururlanır. Bir gün birisi birinin evine birini girdiğini görmüş, beni evimden kaldırdı gel dedi sabah namazına kadar bekledik. Ben yatacağım dedikçe yok beni yalancı duruma mı düşürüyorsun dedi. Sabahın ilk ışıklarında oğlan evden çıktı. İki ev çıkan evi de gireni de tanıyorum. ikisinde. Yanımdaki çocuğa çok ağır ifadeler kullandı. Yani o kadar ki ben utandım. Ben sadece çocuğa şunu sordum. Şu an şu çıkılan ev senin evin olsa ve sen de burada çıkanı görsen evinden yani ablanın teyzenin annenin yanından bir erkek çıksa sen de yakalasan ne hissedersin abi nasıl konuşuyorsun dedi. yavrum fıtratının kabul etmediği bir şeyi yabancı birine sen bunu nasıl yapıyorsun dedi. Ha, sonra da kızdan evlendi eve alan da kızın anası Evin beyi de hastanede güya ölüm şeyiyle yatıyor. Ki onlar sivilce bile çıksa kanser zanneder. Ayrı bir şey de yani böyle olduğu halde ben görmedim. Gece 12'de eve almış. Komşu görmüş. Çıkmayınca güya beni şahit tutacak. En ağır ifadeleri kullananlar şimdi yağlı ballı kardeş. Onlar benden konuşmuyor. Ben sadece ona dedim ki Allah'tan kork. Şu ev halkı senin evin olsa ve senin bacının yanından çıksa kabul eder misin? Bu günaha mendir abi. Günaha men böyledir. Aynı aleyhissalatü vesselam efendimizin sahabeden bir tanesi ben zina çok hoşuma gidiyor diye geldiğinde gel diyor. Annenin, teyzenin, bacının bütün kız şeyini sayıyor bayan olarak. Sen bunları zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmam ey Allah'ın Senin hoşlanmadığında bir başkası da ne yapmaz? hoşlanmaz diyor. Yani bu şekilde ifsat etmek gerekiyor. Karşıdaki bundan nefret edecek. Uyarı da bu yönlü olacak. Sen olduğunda pasif davranmayacaksın. Anlatabildim mi? Aynen toplum böyle. Bir kızı Allah muhafaza bir erkekten cahilene el ele tutuştuğunu görse artık o kız bitmiştir toplumda. Evet. Erkek Allah yardımcımız olsun. Yine kardeşlerim, bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz, küçük günahlardan sakının. Zira bunlar bir araya toplanıp kişiyi helak eder diyor. Ve aleyhissalatü vesselam onlara şu misali veriyor. Bu açık arazide konaklayan şu kimselerin durumuna benzer. Bunlardan biri gidip bir odun getirir. Sonra başkası gidip başka bir odun getirir. Böylece bir odun yığını oluşur sonra ateş yakıp toplandıklarını yakalar bunu anladınız mı örneği yakaladınız mı o kadar basit o kadar güzel veriyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz amelleri oduna benzetin topluca getirdin yığdın yaktın ne oluyor yandıktan sonra hepsi kül oluyor o koca yığından hiçbir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. İşlenen günahlar da işte insanı ne yapıyormuş? Bu şekilde helak ediyor, amelleri boşa çıkarıyor. Evet. Bukhari'den, Enes'ten gelen bir rivayette, siz öyle ameller yapıyorsunuz ki, bunlar sizin gözünüzde arpadan daha küçük. Oysa biz onu aleyhissalatü vesselam zamanında helak edici günahlardan sayardık diyor. Bunu anladık mı? Yani sahabelerin hayatını bol bol okuyun demek. Onların birbirine karşı muhabbeti ve günahtan sakınmaları ve birbirlerini sakındırmalarını okuyun demek. Onlar küçücük bir şeyi dahi önemsiyorlar mıydı? Ve bunun helak sebebi olduğunu biliyorlar mıydı? İşte bizler onları terk ede terk ede bu geldik. Yine Buhari Müslimin ittifakla aldığı bir rivayet var. Abdullah bin Ömer hadisi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne diyor? Hepinizin duyduğu gibi. Kadının biri bir kedi sebebiyle azap görüyor. Onu ne yapıyor? Ölene kadar hapsettiği için cehenneme giriyor. Ona ne yedirip ne içiriyor? Ne de kendisinin yemesi için onu serbest bırakıyor. Ne yaptı? İşlemiş olduğu bir günah onun cehenneme girmesine sebep oldu mu? Dikkat edin bakın. Merhamette de kızgınlıkta da ne yapmamız gerekiyormuş? Ölçülü olacağım. Ne kadar iyi birisi olursan o ol, kızdığın bir kedi dahi olsa onu hapsedip ne yapmayacaksın? Ölümüne sebep olmayacaksın. Yine kardeşlerim Muzeyfe'ye İsrailoğulları dinlerini bir günde mi bıraktı diye sorulduğunda o hayır ancak bir şeyden emrolunsalar yapmazlar bir şeyden men edilseler ondan kaçınmazlardı sonunda kişinin gömleğinden sıyrılışı gibi dinden sıyrıldılar diyor neden dinden çıkmışlar emrolunanı yapmamışlar men olunandan da ne yapmamışlar uzak olmamışlar Demek ki bizler ne yapacakmışız? Emrolunandan hareket edip nehy olunandan da ne yapacağız? Uzak duracağız ki felaha eren, kurtulan topluluklar olalım. Rabbimiz demiyor mu ayetinde? O size neyi getirmişse alın, neyden de nehyetmişse sakının ki felah bulasın istiyor. Demek ki günah işleyen, bir günah işledikten sonra onun kötü sonucundan ve cezasından korkmaksızın güven içinde ikinci kez yapması günah işlemenden daha büyük bir cürümdür. Günah işlerken sağında ve solunda bulunan meleklerden utanmaman günahından daha büyük bir cürümdür. Allah'ın günahından dolayı sana ne yapacağını bilmediğin halde gülmen yaptığın günahtan daha büyük bir cürümdür günahı işlemeye güç yetiştirdiğinden dolayı sevincin daha büyük bir günahtır. Günahı kaçırıp işleyemediğinde üzülmen onu işlemenden daha büyük bir suçtur. Günah işlerken kapının örtüsünü açan rüzgardan korkman ve Allah'ın sana bakışından kalbinin işi daha büyük bir günahtır. Yazıklar olsun sana ey günah işleyen. Yübün günahı neydi de Allah ona hastalık verdi ve malını elinden aldı biliyor musun? Bir zavallı zalimi engellemesi için ondan yardım istemişti de o yardım etmemiş o zalimi zulmünden men etmemişti. Allah da ona bela ve musibet vermişti. İmam Ahmet diyor ki günahın küçüklüğüne bakma isyan ettiğinin kim olduğuna bak. Günah senin gözünde ne kadar küçükse Allah katında o kadar büyük gözünde ne kadar büyükse Allah katında da o kadar küçük olur. Ve yine gelen bir rivayette Rabbimiz Fanehu ve Teala Musa'ya şöyle vahy ediyor. Ey Musa kullarımdan ilk ölen iblistir. Bu onun bana isyan etmesinden dolayıdır. Zira ben bana asi olanları ölülerden sayarım. Bunu anladınız mı? Yani kıyamete kadar e, ömür verilen birisini Allah ne olarak görmüş? Öyle. Peki kafirin kalbini bahsederken nasıl bahsederiz? Ölü. Onların gözü var, görmez. Kalpleri var, mühürlenmiş, perdelenmiş. Kulakları var, sağırdır, işitmezler diyor. Bunlar hep işlenen günahların küçüğü veya büyüğiyle alakalı. Yine kardeşlerim hepinizin duyduğu hadislerden bir tanesi, Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mümin bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir noktadır. Eğer tövbe edip günahı bırakır ve Allah'tan mağfiret dilerse kalbi cilalanır. Eğer günahına günah eklerse siyah noktalar çoğalır ve sonunda kalbini kaplar yüce Allah'ın Hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler, kalplerin üzerine pas olmuştur. Mutaffifin 14. ayetinde bahsettiği gibi, pas işte budur, diyor. Evet kardeşlerim, yine kul bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Sonunda kalbi gezgin, dolayısıyla her pisliğe bulaşmış koyun gibi olur, diyor. Ve İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ey Kureyşliler! Siz Allah'a asi olmadığınız surece bu işe yani yöneticiliğe ehilsiniz. Eğer ona isyan ederseniz Allah sizi bir dalın diğerine yonttuğu gibi yontar. Vallahi Vesselam Efendimiz o an elinde bir bıçakla dal yontuyor. Kabuğunu yontuyor ve dalı çıplak hale getiriyor. İşte bu hale gelirsiniz Allah bizleri mağfiret etsin. O hale düşürmesin inşallah. Evet. Yine Ebu Derda'dan gelen bir rivayette kişi farkında olmadan müminlerin kalplerinin kendisine lanet etmesinden sakınsın. Sonra bunun nereden kaynaklandığını biliyor musun diye sordu. Ben hayır dedim. Ebu Derda kul daha günahlarla baş başa kalıp yaparken Allah müminlerin kalbine ona karşı nefret duygusunu yerleştirir ve o bunun farkına hiç varamaz. Bunu anladık mı? Hani geçen hafta faziletlerden bahsediyorduk ya Allah bir kulu sevdiğinde Cibril'i çağırır ne der? Ben falanı sevdim sen de sev. Melekler sorar Cibril'e Rabbimiz ne buyurdu? Cibril ne der? Allah falanı sevdi. Siz de sevin. Ta bu yer halkına kadar ne yapardı? Giderdi. Yine birinde nefret ettiğinde bunun zıttını ele alın. Allah Azze ve Celle ne der? Ben falan kuluma buğz ettim. Sen de buğz et. Yani sen günahla bir şeyle karşı karşıya kaldığında yani kalbinde yerleştirdiğinde Allah da senin kalbine karşı nefreti müminin kalbine ne yapar? getirir diyor. İşte lanet sebebi budur diyor. Yani günahlardan sakınacağız. Tamamen uzak duracağız. Yani e, bu rivayetleri toplamamın veya böyle bir ders yapmamın sebebi kalbin inceliklerine kaç haftadır indiğimiz için iyice inelim. Özellikle yaz mevsiminin olması hasebiyle sanki günahlar daha bir pervasız daha böyle bir açıktan daha bir alenilikten sanki işlenir hale gelmiş. Onun için hepimizin her şeye dikkat etmesi gerekir. Biri işliyorsa sen işlemek mecburiyetinde değilsin. Sen engellemekle ve işlememekle mükellefsin. Evet. Devam edelim mi? Yeter mi? Hı? Çünkü bundan sonra biraz seyri değişecek günahın etkisi ve o anda ortaya çıkmasıyla kalbin kararması, kararma şekilleri gelecek. İnşallah bir dahaki derste devam edelim. Buraya kadarını vereyim istiyorsan veya tamam vereyim sen. Vereyim. Vereyim. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla hepimizi amel etmeyi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala bizlere acısın, bizlere merhamet etsin.